1628, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı, demesi, evet, Hazreti Peygamber, sabah olduğunda, biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı, Allah'a mahsustur, onun ortağı yoktur, o biricik mabuddur, diriliş onadır, derdi, akşamlandığında da, biz akşamladık, mülk de Allah'ın olarak akşamladı, Allah'a mahsustur, Allah'ın şeriki yok, mabud ancak odur, dönüş ancak onadır, derdi.